Bu kainat ne firavuna kaldı, ne Musa'ya. Mahkeme kaldıya mülk olmuyor. Hatibe, hutbe mülk olmuyor. O yerde sana mülk olmaz. Oturduğun, oturduğun apartmanlar, apartmanlar, banka kağıtları, banka tahtilleri, mahkeler, hepsi hepsi burada kalıp gidecek. Ancak manasını götüreceksin. Yani giden tabut, giden tabut boş gitmiyor şimdi mevta varken ve bağırıyor, sesleniyor. Evvela onu musallaya çıkarıyorlar. Musalla bir vaaz kürsüsü gibi. İyi dinle. Musallaya koyuyorlar. Hayattayken kadirli kıymetini bilmeyenler karşısında el bağlıyorlar. Onu açıktan ödeylerler, ona sonra türbe yapıyorlar üzerine. O musalla bir kürsü gibi, Vaizin kürsüsü gibidir. Meyyit de bir vaizdir. Lisana hal ile vaaz eder. Cenazesine gelenlere. Kim gelince cenaze namazını kılmaya onlara vaaz eder. Der ki: "Aklınızı başınıza alın. Biz de hap gün haş gün tövbe edeceğiz derken bile" Geldi, çattı, ecel, işte bu hale geldi. Yakında bize bir mülaka olacaksınız, bize geleceksiniz der. Ama anlayana, anlamayana bir şey yok. O bakar oradan, hatta onun malına göz dikmiştir. Ölecek adam, ölmüş adamın malına sahip çıkar. Ölmüş adamın kitabını ölecek olan kitapçı almaya kalkar. Ölecek olan imamın mihrabını, ölüme namzat olan imam talip olur. Bu böyle bu iş. Gök ağlar, yer güler. Bir tarafın gülmesi bir tarafın ağlaması cezaya ettirir bu kainat böyledir